Elhamdülillah el-yadâna lihâdâ ve mâkünnâ nehtediyel evlâin hedâna Allah. Ama tevfîqi ve a'tisâmi illâh minlahi le-qâd cââet rasulü rabbina bilhaq sallum ala rasulina Muhammed. Allahümme sallallahu ala. ala Muhammed. Allahümme sallallahu ala. ala Muhammed. Allahümme اعوذ بالله السميع الله الرحمن الرحيم اقتربت القمر صدق الله العظيم الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا ve defaat etmek suretinde, yola ve laqubuyla, Allahü Alî Al-Azim. İnşallah artık epey zaman Allah bir mani vermeseyse bu mevzular devam edecek. Tabi her sefer değişik meseleler anlatmaya çalışsak da bazı kere meseleler iç içe olduğundan tekrar kaçınılmaz olur. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i Şeriflerde de Takip edenler bilirler ki mevzular tekrarlanır. Bu tekrarda ne vardır? Fayda vardır. Ne bakımdan fayda vardır? Sözlerin birbirini tasdik etmesi, doğrulaması, hafızalara daha ziyade yerleşmesi ve her seferinde değişik manalar, daha gelişmiş anlayışlar kazanılması ve gibi çok faydeler vardır onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da bakarsınız Nuh Aleyhisselam'ın kıssası Musa Aleyhisselam'ın kıssası efendim kaç yerde zikredilmektedir fakat üsluplar değişiktir ee, bu değişik üsluplar ve sarrafna fîhimnel vaid ayet-i kerimede ve sarrafna fîhimnel ve'id tehditleri Kur'an'da ne yaptık tasrif ettik tasrif yani sarf'tan gelir çevirdik efendim değişik üsluplarla beyan ettik cehennem hakkındaki adetler azap hakkındaki adetler efendim çok tekrarlanmıştır ama efendim ifade tarzlarında farklılıklar vardır bütün bunlar daha iyi anlatma daha iyi anlama her seferinde değişik manalar istifade etme ve tasdik birbirini tasdik eden haberler فَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ اِلَوَجَّدُوا fi <Sessizlik> اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Kur'an'ı niye ince düşünmüyorlar eğer Allah'tan gelmemiş de başkası tarafından gelmiş olsaydı onda ne bulurlardı? çok çelişki bulurlardı halbuki bütün ayetler birbirini yapıyor? Tasdik ediyor. Hadis-i şerifler aynıdır. Bakın yüz binlerce hadis-i şerif, milyonlarca hadis-i şerif e, takip ederseniz e, kıyametle ilgili bahslara başlamıştık herhalde. Birkaç hafta yapmıştık orta alametlere, değil mi? Orta alametler bahsine birkaç hafta girmiştik ki efendim ona göre mevsimlerle ilgili güncel konular gir girdi. Şimdi bu kadar hadis-i şerif de yine birbirinin hepsini yapmaktadır. Tasdik etmektedir. Doğrulamaktadır. Ama bazen çelişki gibi görülen şeyin halli, yorumu, çözümü kimin yanındadır? Alimler yanındadır. Onun için bu konuları ulemadan dinlemeyip de kendi başına kitaplardan, kaynaklardan, tercüme eserlerden okumaya kalkanlar çelişkiye düşebilir. Efendim, mesela Adam geldi i̇bn Abbas Hazretlerine Ne dedi? Dedi ki Ben Kur'an'da bazı çelişkiler buluyorum Bunların çözümüne muvaffak olamıyorum i̇bn Abbas Hazretleri buyurdu ki ki tercümanül Kur'an'dır, Kur'an'ın tercümanıdır o efendim Ümmetin Rabbani'sidir o Bilenine rastladın dedi, buyur Bilen bir insanım ben Doğru adrese geldi Sor misal veriyorum yani Sizin anlamanız açısından bir misal veriyorum Dedi ki bazı ayetlerde Geçiyor ki efendim, ee, Kıyamet günü Kafirler efendim, Konuşamayacaklar Bazı ayette de geçiyor ki Konuşacaklar Bu Nasıl halledilir Buyurdu ki kıyamet günü denen olay elli bin seneye yayılan bir süreçtir. Öyle yerler gelir ki ağızlarına gem vurulur, konuşturulmazlar. Öyle yerler gelir ki sual cevap babından dilleri çözülür, konuşturulurlar. Demek ki konuşulmayacak denen yer bir merhaleyi anlatıyor. Konuşacaklar buyurulan yer başka bir merhaleyi anlatıyor. Bunda ne var? Ama tabii. E, ilmi olmayan insanlara göre büyük sıkıntı var tabii. Anlamaz anlamayınca şüpheye düşer, kafayı yorar. Efendim, Allahü Teala kafirlerle konuşmayacak. Le yukeli mumullahümel kıyamet kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Ahad kelimesi var. E bazı ahitlerde de var ki kafirlere hitabı var. Cehennemde bile. E şimdi burada insan bunu anlayamayabilir. Halbuki nedir? allah Teala onlarla konuşmayacağın manası nedir? Onları sevindirecek bir söz konuşmayacak. Onları memnun edecek bir söz konuşmayacak. Niçin konuşacak? Sitem için, gazap için, azap için. Yani bunların efendim cahiller tarafından yanlış yorumlanması neticesinde bak orada öyle diyor, burada böyle diyor derse biri. E, i̇lmi olmayan, e, irfanı olmayan Bir insanda çelişkiye düşe Bilir Hadis-i şerifler buna keza Hadis-i şeriflerin de kaynağı vahiydir Kaynağı vahiydir Neticede Allah'tan gelen haberlerde Çelişki olmaz Ama izah ve yorum Lazımdır, bu ilim ister Şimdi siz kıyamet alametleriyle ilgili Hadislere bakarsanız Özellikle Hazreti Mehdi hakkındaki Hadislere bakarsanız manayı da şarihler tarafından anlatılan izahı da bilmezseniz kafanız karışa bilir. Onun için bu sohbetlerin önemi nedir? Bu rivayetleri cem edip bunlar arasında çelişki gibi görülen, çelişki var demiyoruz bak. Çelişki gibi görülen konuların çözüme kavuşturulması, ilmi bir yorum getirilmesi muhaddislerin, şarihlerin burada verdikleri manaların size doğru aktarılması ve neticede yarın bir gün birisi kalkıp da işte bu hadisler birbirini tutmuyor, orada şöyle diyor, burada böyle diyor, onun için hepsinin hiçbirine inanmamak lazım diyen bir sahtekar bir sapık çıkar Siz de o zaman biz bu konuları dinlemişiz haberdarız vakıfız bulunan arasında haddizatında bir tenakuz yok diyebilesiniz ...neticede bütün bu sohbetler sizin Kur'an'a ve hadise karşı inancınızı taze tutar, sağlam tutar, doğru tutar, ayaklarınızı bu yolda sabit tutar. Ama sohbet dinlemeyen insanlara bu garantiyi vermek böyle bir fitne zamanda, herkesin kafasından konuştuğu bir zamanda... ...bu kadar televizyon kanallarının yanlış yorumcular tarafından kullanıldığı bir süreçte hiçbirinize bu garanti verilemez. Siz dinlemeseniz dinleyenin size aktarması var. Okuduğunuz gazeteler var. Köşe yazıları var. Bunlardaki yorumcuların yanlış yanlış ifade tarzları var. El üstünde de muhalif beyanları var. Sizin bunları seçecek, temiz edecek, hakkı batıldan ayıracak bir ilminiz yok. O zaman dinlemeye mecbursunuz. Hakim ben mecbur değilim der, kendi kafasını alır başına gezer... E ona bu şekilde bir güvence vermek zor. Çünkü kendi başına kalanın hali meydanda. Hangi efendim, sürüye gireceği, hangi kurt tarafından yenece kestirilemez. Allah kaymaktan muhafaza etsin. Onun için dinleyin, dinleyin, dinleyin. Şimdi bu önümüzdeki dersler bu bakımdan çok önem arz ediyor. Hadi i şeriften bir misal vereyim mesela hadis-i şerifte buyuruyor ki Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman اِذَا رَائِتُمُ الرَّيَاتَ السُّودَ مِنْ efendim Horasan'dan siyah sancaklı bir ordu gelecek ehl-i sünnet ordu tabi şimdiki şianın beklediği değil Ehl-i sünnet bir cemaat 70.000 kişilik bir ordu Mekke-i mükerremeye doğru ne yapacak? Hz. Mehdi'nin çıkışına Yardımcı olmak üzere Ki bu ekseri rivayetlere göre Efendim Türk milletinin burada payı Var Horasan'dan Gelen sancaklar Yani bu Türk milletinin yine Hz. Mehdi'nin çıkışına da Ordu göndermesi rivayetler arasında Geçiyor Seyyid Malik Hazretleri son geldiğinde vefatından Allah rahmet eylesin. Mübarek efendim buradan yani sizden çıkacak bu yardımcı kuvvet diye müjde verdi insanlara. Neticede Horasan illeri tabi diyar olarak bizim iklime müsaittir. Bu milletin hizmeti olmuştur İslam'a yine olacak inşallah. Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman fetti buyu faderikuhu felhakun işte çeşitleri vadler ve ale selci kar üzerinde sürünerek de olsa kar üzerinde sürüne sürüne de olsa o orduya kavuşun yetişin yardım edin destekleyin diye bir hadis var bu sahihtir fe inne fi halifetullah mehdi çünkü o orduda ne var diyor Allah'ın halifesi Mehdi var Şimdi Allah'ın halifesi Mehdi var deyince bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Mehdi de Horasan'dan gelen ordunun içinde. Bunu böyle okuyan, tercüme eden yani tıpatıp kelime manası karşılığında bunu görür. Halbuki Hazreti Mehdi Horasan'dan gelecek değil, Medine'de doğup Mekke'de çıkacak. Peki bu işte buradaki çelişki, başka hadiste de adamca Medine'de doğdu, Mekke'de çıkacağını okur. Bu sefer adam diyor ki, bak diyor, orada öyle diyor, burada böyle diyor, demek ki buna güven yok, hiçbirine inan halüsüm yok. Halbuki, oradaki, Horasan'dan gelen orduda Allah'ın halifesi Mehdi var, manası nedir? Manası, Mehdi'ye destek var, yardım var, kuvvet var, teyit var. Siz de ona katılarak o desteğe ilhak olun. Yoksa kendisi de oradan çıktı, öyle gelecek manası yok. Ama kelime manasından bu çıkabilir, fakat hadisleri... Tümüyle ele aldığın zaman mananın ne olduğu meydana çıkar. Onun için işte ayetten bir misal verdim, hadisten bir misal verdim. Bu misaller çoğaltılabilir ama zaten önümüzdeki süreçte bunlara rastlanacağı için şu anda girmeye üzüm yok. Anlatmak istediğim nedir? Sohbetin önemidir. Aksi takdirde ben meyte hakkında bir kitap yazıldı onu aldım okudum veya elli tane kırk tane yüz tane Hadis-i Şerif gördüm diyerek bir kanata varılamayabilir. Tam aksine çelişkiye düşülerek bir kısımlar tarafından even ters yönlendirilerek ya bunlar birbirini tutmuyor deyip bir tutarsızlık bir uyumsuzluk gösterilip inkara doğru da insanlar sürüklenebilir aman malzeme olmayın. İkincisi biz bu kıyamet alametleri mevzusuna başlayan ne kadar olduk? Bir sene? He? Bir seneyi geçmişti. Ondan evvel bu açık oturumlarda, televizyonlarda böyle bir konu var mıydı? Sanki biz gündemi belirliyormuşuz gibi, biz başladık şimdi her toplantıda bu konuşuluyor. Öyle mi? Evet, tamam. Yani, konunun ciddiyeti var, önemi var. Ancak, bu burada bizim başlattığımız bir şeyin devamı mahiyetinde konuşmuyorum. Beni dinleyen adamın sayısı belli, bin-iki bin kişidir. Ha onların ulaştıkları kitleler veya kasetlerin ulaştıklarıyla bu on binleri aşar. Onu demiyorum, bereketi nerelere gider onu da karıştırmıyoruz. Tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan. Ben burada oturmuş konuşuyorum. Ancak, tabii bizim de ne konuştuğumuzu takip eden birileri var. O birileri de, ona göre, onlar bizim gibi değil. Onlar gündem belirleyen insanlar. Anlatabiliyor muyum? Biz gündem belirleyecek güce sahip değiliz zahirde. Ama o bizi takip eden, konuşmalarımızı takip eden bazı merciler var. Bu merciler milletin gündemini değiştirme gücüne, medya gücüne sahip insanlar. İki açık oturum yaptım, bir haberlerde bir şey çıkarttın, bütün millet o konuyu konuşa. Biliyor Dolayısıyla onlar da Burada işte bizim konuşmalarımızdan Ne anladılarsa Veyahut da ne mecraya çekildiyse Bu konuyu gündeme Taşıdılar ki Devamlı bu mesele yapılmaya başladı Ondan sonra Burada Esas sizi Uyarmak istediğim konu iki tane tehlike var Allah bizi ortasında selamette çıkarsın bir tehlike Hz. Mehdi'yi inkar İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar bu tehlike bu baya salgın bulaşıcı hastalık gibi çünkü ilahiyat camiasının ekseriyeti tarafından desteklenen sapık görüş İsa Aleyhisselam'ın inmeyeceği Hz. Mehdi diye bir şey olmadığı bu tehlike Kıyamet alametleriyle ilgili konuşulan konularda Önem arz eden, öne çıkan, dikkat çeken iki konuya sizi uyarıyorum Bu sapık taraf Bir insan İsa Aleyhisselam ineceğini inkar ediyorsa Muhammed Mustafa'yı yalancı çıkarıyor Sallallahu aleyhi ve sellem ad açık Delil Yok diyorsa var biz bunun Üzülü Mesih Risalemiz var. İsa Aleyhisselam'ın ile ilgili bir risale yazdık. 180-200 sayfa. Kaç sene evvel yazdık. Ve yazdık yazalı da gündemden o konu hiç düşmedi. Kıyamete kadar da düşmez. İsa Aleyhisselam'ı görünce anlarlar. Deccal görecek onu ya işte. Deccallar görünce anlarlar gelmiş mi gelmemiş mi. O zamana kadar o konu taze kalır. Şimdi... Bir kısımları, niye İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar ederler? Çünkü diyorlar ki efendim, misyonerler milleti Hristiyan etmek istiyor. Siz de İsa Aleyhisselam gelecek derseniz, efendim, onların ekmeğine yağ sürersiniz. Alakası var mı? Hiç, Hiç alakası yok. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın inmesi bize nedir? Destektir çünkü neden? İshalı İslam niçin gelecek Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak için sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü İshalı İslam zaten olacağı peygamberliği olmuş mu? Yine kendine inen kitabı tebliğ etmiş mi? Bundan sonraki devrede inmesinin gayesi nedir? Bu e, efendimizin ümmetine katılma şerefi. Duadan peygamberler arasında onun duasının kabule mazhariyeti ve en büyük fitne olan Deccalı getretmesi ondan sonra İslam'ı bütün dünyaya hakim kılması efendim ve Hazreti Mehdi'ye yardım etmesi, onu takviye etmesi, Yejiç Meciç'ün helakı için dua yapıp onların helakını temin etmesi ve çaire bunlar önümüzdeki derslerde detaylı şekilde anlatılacak inşallah. Ancak şimdi Burada misyonerler de böyle diyor. Şunlar da böyle diyor diye bazı hakikatleri efendim ters yüz etmek doğru mudur? Şimdi orada dediler bir, bir görüş var işte burada bir hoca efendi vardı vefat etmiş işte onun bazı uzantıları kalmış mesela. Diyor ki siyah çarşaf giymek karamdır kadınlara. Niye diyor? Rahibelere benzediği için diyor. Ya lacivert giysin ya benekli. E şimdi yani bu şimdi her türlü benzemek bu benzemekten benzemeğe ne var? Fark var. Rahibe kapanıyor diye Müslüman soyunacak mı? Ebu Cehil sakallıydı diye Müslüman sakalını kesecek mi? He? O zaman gavurun da kafası var. Kafaları da nereye keselim ya? Ne alakası var? Tabii ki onun için Resulullah ne bulmuş? Saçınızı uzatırsanız müşriklere muhalefet edin. Ha, sakalınıza bakım yapın. Temiz tutun. Yukarıdan aşağıdan alırsın, bir tutam bırakırsın. Yani bunlar belirleyici, alamet-i farika olucu, ayırıcı özellikler. Değil mi? Efendim, bizimle müşrikler arasındaki fark nedir diyor? El amâim alel kalânis. Farku ma beynena beynel müşrikine el amâim alel kalânis. Takke üzerindeki sarıklarımızdır. Müşrikler sarık sarıyor ama takke yok. Yoksa müşrikler de örf gereği ne yapıyorlardı sarık? E sarıyor e şimdi Hindistan'da işte gittik gördük. Hi e sihler hep ne, ne sarıyor? Ama takke? Yok. Şia da öyledir. Şia da kel kafanın üstüne sarığı sararlar. Bir de bakarsın kocaman sarığı var herifin mollanın. Bir de bakarsın kelk görünür ortadan. Haçta görenler olmuştur. Şimdi hadis-i şerif ne diyor Tirmizi? El amayim alel kalanis. Takkelerin... Üstündeki sarıklarımızdır. Yani seni ondan ayıracak özellikler belirlemişlerdir. Sen şimdi kalkıp da onların belirlediğine bir ilave desen, katma. E, si siyah, ya hadis-i şerifte buyurmuyorum ki Müseleme Validemiz çarşaf ayeti, cilbap ayeti indiği günün sabahı, Medine münevere sokakları, siyah kargalar gibiydi. Kadınların hepsi çarşafa bürünmüş, siyah kargalar. Ya, bu hadiste zaten siyah renk belirtiliyor. Yani bunun ne alakası var şimdi? Burada da şunu demek istiyorum anlatabildim mi? Bir şey anlatırken birkaç şey anlatıyorum tabi dolaylı yoldan. Mesele Hristiyan İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanıyor diye ben inanmayacak mıyım? Benim dinimde de varsa bu İslam'da da bu belirtiliyorsa ayette hadiste varsa ben bu manasını güzel anlatmak zorundayım. İsa Aleyhisselam inmeyecek değil inecek ama manasını anlatırsam İslam'ı desteklemek için inecek bizim ümmetten olma şerefini ermek için inecek o zaman bu misyonellerin aleyhine bizim lehimize ne olur? artı olur, delil olur, takviye olur ben Hristiyanlığı yaymak için mi inecek diyorum da sen kalkıp bunu inkar ediyorsun haşa sapıklığın bir lüzumu yok zaten İsa aleyhisselam müslümandı zaten Musa müslümandı bütün peygamber müslümandı ancak fark nerededir? Şeriat hükümlerindedir. Fıkıh meselelerinde fark var. İtikatta hiç fark yoktur. Adem babamızdan bu yana bütün enbiyanın dini tektir. O da nedir? İslam'dır. Zaten arada fark yoktur. Ya e şimdi efendim Hristiyanlar İsa Sema inanıyor. Biz inanmayacak mıyız? Tabii inanacağız. Farkımız ne? Muhammed Mustafa'ya inanmamız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, adam Allah'a inanıyor diye Celle Celaluhu'ya şey, inanmayacak mıyız? Tabi inanacağız ama farkı nedir? Onun gibi oğlu var demeyeceğiz, kızı var demeyeceğiz, eşi var demeyeceğiz değil mi? E zaten farklar kendi aralarında belirgindir. Bunları kimsenin karıştırma tehlikesi mevcut değildir. Sen sen hangi hakikati inkar ediyorsun şimdi? Buhari hadisinde, Müslim hadisinde mütevatir bu kadar konuda İsa Aleyhisselam'ın ineceği sabitken sen efendim bir nazariye, bir fikriye üretip kendi kendini oturup masa başında kurup kaldırıp misyonellere yaramasın bu iş, öyleyse inmeyecek. Bu senin bu demenden böyle mi olur? Dinin gerçekleri böyle tersine mi döner? Şimdi, he, Hazreti Mehdi meselesi. Tabi Hazreti Mehdi gelmeyecek diyenler. Bunlar tabi İsa Aleyhisselam'ın inişini inkara yakın bir tehlike dediler. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın inişi mütevatir. Manen mütevatir. İnkarı insanı dinden çıkarmaya yakın. Ama ehli sünnetin icmaından çıkarmaya yeterli. Bak, konuşmalarımı paylı konuşuyorum. Ehli sünnet çizgisinden çıkmayarak. Çünkü kafir olduğunu söyleyen rivayetler de vardır. Ama ben ne diyorum? İnsanı kafir etmeye yakın, ehli sünnetten çıkartmaya... Yeterli, çünkü bu kadar hadisi inkar edene ehli sünnet demekte de insaf değildir. Nasıl ehli sünnet olacak sünneti inkar ediyor? Hadis sünnet hadis demektir. Bu bu. Hz. Mehdi meselesinde yine manevi tevatüre ulaşan 200, 300, 400 rivayet vardır. Sırf ben kendim 200-300 rivayeti saydım. Kitaplarda kendim saydım. Bunun neticesinde bunu yüzlere binlere ulaştıran Eserler vardır, kaynaklar vardır. Bunun da inkarı, bu kadar hadisi şerifi inkar anlamına geleceğinden yine ehli sünnete efendim e, ters düşen bir görüştür. İnsanı ehli bid'at yapar, hani kafir olur demiyoruz. Ancak şimdi bu birinci tehlikeyi ne anladınız? Neymiş? İnkar tehlikesi hadis-i şeriflerde vaat edilen bu gibi haberleri inkar tehlikesi. Buna kesinlikle kapılmayacaksınız inşallah. Bu tehlikeyi allah Teala bizden de zürriyetimizden, sevdiklerimizden uzak tutsun. fazl Kerem'iyle bize de bu hususta gayret versin. İkinci tehlike nedir? İkinci tehlike İsa Selam'ın geleceğine, Hz. Mehdi'nin geleceğine inanıp tarih verme tehlikesidir. Şu anda bu tarih verme tehlikesi sizi daha çok alakadar ediyor. Değil mi? Çünkü siz bu kadar ehli sünnet, sohbet, alim dinlediğiniz için sizin içinizde Hz. Mehdi İsa İslam'in işini inkar eden adam pek çıkmaz, kambersiz düğün olmaz. Belki sizde de çıkar. Ama ekseriyetle sizde böyle bir tehlikeyi sizden uzak görüyorum. Ama sizden uzak görürken yakınlarınızdaki Müslümanlardan uzak Görmüyorum. Çünkü neden? Bütün açık oturumlardan etkilenenlerdeki tehlike onlar hakkında da geçerli. Ve inanıp da tarih vermenin ne tehlikesi var? Bu çok büyük tehlikedir. Bir defa gayba müdahaledir. Efendim bu hususta keşifler olabilir. Ulemanın tarih tespitleri Epçe hesabına göre olabilir. Bazı şifrelerle bu tarihler çıkan... Bilir fakat bunlar ilim ifade eder mi? Etmez. İlham gelse evliya'nın birine bu ilham bütün ümmeti bağlayacak şekilde inanılması gereken bir inanç il il ilmi ifade etmez ehli sünnete göre. Ve ilham lezemine esbab-ı marifeti bi şey'inde ehli hak. Ehl sünnete göre en büyük veliye dahi bir ilham gelse ona gelen bu ilham özel bir konuda onun doğru olduğuna inanılması gereken bir bilgi olduğuna dair, bütün insanları bağlayacak bir inanç olmaz. Onu bağlayabilir. Ona tabi olan bir müridi varsa, o mürit tabi şeyhine olan, bağlılığından öyle o konuda bir fikir sahibi olabilir. Ama bütün millete de sen buna inanacaksın mecbursun diyemez. Bunun en büyük örneği Muhittin Arabi'dir. Muhiddin Arabi kattese Allah'a evliyanın reislerinden, reislerin reisi ya Öyle az bir zat değil Muhiddin Arabi. dedim mi orada? duracan Ha yani. İzâdâkhele sînü fî şîn zâra kabrû muhiddin diyen adam. Sin şına girdiği zaman benim kabrim açığa çıkar diyen adam. Sin Yavuz Selim'in sin'i. Şın Şam'ın şahı şey'si. Yavuz Selim Şam'a girdiği zaman kabrini türbe halinde onarttı. Bak seneler evvel. Yavuz Selim ne zaman? O ne zaman? E, kaç, e, yüz sene evvel bu haberi? Değil mi? Veren adam. Muhyiddin Arabi. Ama e, Mehdi ile ilgili mesela bir tarih vermiştir. He? Bu tarih tutmuş mudur? Tutmamıştır. E şimdi... Bu müddin haberidir. Bu çok büyük velidir. Bu bu tarihi vermiştir. Herkes buna inanması lazımdır denseydi o tarihte. Bu bir itikat gibi gelişseydi doğru olur muydu? He? Olmaz. Ha burada İmam Berzenci İmam Berzenci büyük alim. Efendim. Bu da 300 küsür sene evvel vefatı. Önümdeki eserlerin sanki. E bu da bir tarih vermiştir mesela. Hani Muhittin Arabi'ninki diyelim tutmadı. Ondan sonra kaç tane vereninki tutmadı? Efendim bak burada mesela bir e, tarih vermiştir. 1200'ü gösteriyor yani kendisinden 100 sene içinde kesin diyor mübarek adam. Tabii bu bir ilham konuşuyor. E, oradan da ilerine kadar geçti. Onun için Ali Aydir Efendi babamız Ruhul Beyan tefsirinin kenarına ne yazdı? Hani ne oldu yazdı? Onu sen yazamazsın tabi. Ali Adir Efendi olursan yazarsın Tersinin kenarına ne not düştü Yani tarih niye verdiniz Hani ne oldu Tarih vermek sakıncalıdır Yakındır uzaktır meselesi Lastikli bir laftır Yakın mıdır Yakındır Küllü atin, tarif, Her gelecek Geçene nispetle yakındır Şimdi kıldığımız akşam namazı mı Bize daha yakındır Yoksa on sene sonraki akşam namazı mı? On sene sonraki akşam namazı daha yakındır çünkü bu devamlı uzaklaşacak, o ise devamlı yaklaşacaktır. E, demin okuduğum ayet, tarabedisahdi kıyame çok yaklaştı buyurulan 1400 sene evvel buyurulan bir ayettir. Tabi Allah indinde zaman mefhumu yoktur. Allah Teala'ya zaman geçmez. Allah Teala katında bir gün sizin saydığınız bin sene kadardır. Allah Teala bir gün buyurdu mu, yarım gün buyurdu mu, bir saat buyurdu mu? Allah katındaki hesap neye göredir? Sizin saydığınız takvimdeki bin sene bir güne eşittir. Anladınız mı? Ahiret'in bir günü dünyanın bin senesi. Efendim, sahabenin fakirleri zenginlerinden ne kadar evvel cennete girecek? Yarım gün, yani 500 sene evvel. Hadi şeriflerde bu böyle tefsir ediliyor açıkça. Dolayısıyla yakın olduğu kesindir. Değil mi? Yakın olduğu kesindir. Ne kadar yakındır? Şimdi bize de bunu soruyorlar. Ne kadar yakındır? E şimdi kimi diyor ki doğdu. Kimi diyor ki büyüyor. Kimi diyor ki çıktı çıkacak eli kulağında. Kimi diyor ki her sene açığa gidin bu sene Mekke'de çıkıyor. Yani bunlar doğru görüşler değildir. Değil mi efendim? Bazıları takmışlar bu işe. Adam dedi, Hafız eset dedi, Süfyani. Gözü de şöyle, tarifler tam tuttu Süfyani şeyine dedi. Hafız Esed öldü, daha Mehdi gelmedi. <gülüyor> Mesela birkaç seneler evvel bunu iyi bir profesör söylüyordu. Efendi Hazretleri dedi ona, bu işe çok takma kafayı dedi. İnan dedi, bekle. Gün verme, tarih verme, adam ismi verme. Ne veriyor? Gittik Seyyid Maliki Hazretleri o zaman ziyarete. 15 sene evvel. O profesör de yanımızda tabi. O da bakıyor bakıyor ya dedi ya bu Mehdi'dir dedi ya da dedi bir çölde biri var dedi şimdi onu tespite gideceğim. <gülüyor> şimdi dedi bütün hadisleri Ramuzule hadisi yutmuş. Kaynak kaynak kaynak. Ya mübarek adam karıştırma. <gülüyor> Efendim baktı baktı cık, bunun alametleri tam tutmuyor mu tutuyor mu? Gitti Seyyid'i kapıdan çıkarken yaşın kaç dedi. Seyyid de uyanık 40 dedi. Yani çıkmak üzere. Seyyid <gülüyor> onu işletiyor tabii. O da kırk dedi. Allah Allah dedi falan. Herifaz daha o sene hacca hazırlandı gidiyoruz. Yahu o seni işletiyor halbuki yaşı o zaman kırktan fazlaydı. Ya dedi bu niye soruyor ben anladım dedi. Ondan sonra çıktık dedi. Bu uymadı dedi bunun alametleri bakalım. E Seyyid vefat etti. Öbürü vefat etti. Giden gidiyor sel gibi bizi de götürür bu iş yahu. Bizi de götürür. Bu konuya tafsilata girip de ne yapmayalım? Ha buradaki Tarih vermenin iki tane nesi var? Tehlikesi bak Deminki iki değil bu başka iki Anlıyor musunuz? İkinci kısmın iki tehlikesi var Bu Mehdi hakkındaki konu Efendim Bir tehlikesi tarih vermenin şudur Müslümanlar İslam'ı yaymak için Davet için Tebliğ için Efendim insanları hidayete ulaştırmak için çalışma gösterecekler, çaba gösterecekler, gayret göstereceklerini gören masonik çevreler masonik çevreler ne yaparlar şimdi kimine bu işe hiç inanma derler o zokayı yutan öyle yutar bu tarafa da gelene ki çok yaklaştı 3 sene var 5 sene var zahmete lüzum yok otur Mehdi zaten işi çözecek milletin çoğu böyle bir tane şeyh var, Allah selamet versin, o hala yaşıyor, 80-90 yaşında. Ya mübarek adam, dünya çapında da çok müriti var. Filistin'e haber yolladı millete, malları satın. Bütün erzağı toplayın, Mehdi çıkmak üzere 5 Beş sene oldu. Kardeşim millet, malı mülkü sattı. Çok Filistin'de, gidin anlar, geçen geldi, alim zat oradan, İmat Yunus Hoca Efendi geldi. Adam anlatıyor, bizim bütün akraba ona bağlı diyor. Millet malları sattı diyor. Efendim erzakları buğdayı yığdı diyor. Stok stok hazırlık falan. Çıktı çıkacak çıktı çıkacak. Tarih geldi çene geldi çıkmadı. Ne olacak şimdi? İyi ki şeyh benim demedi tabii. Ayrı dava. O şeyh de öyle cahil adam değil yani. Hakikaten alim adam. Bir keşfe dayandı işte. Çıktı orada bir, bir tarih attı. E şimdi ne olacak? E, müritlerin de itikadı bozulmasın diye. Şeyh efendi sizi imtihan etti kazandınız. Güzel bir kılıf lan iş bağlandı yani Çözüme kavuştu. Böyle de imtihan olur mu ya? Adamın malı ülke gitmiş. Herif şimdi aynı parayla aynı yeri geri alabilir mi zaten? Hepsi ya böyle zararlar oluyor dünyada ne olaylar oluyor sizin bir şeyden haberiniz yok benim gibi. Yani benim gibi haberiniz yok diyorum ha benim var demiyorum ha. Efendim şimdi bize de geliyor insanlar çok dünyadan. Onlarla konuşunca mevzular çıkıyor. E bak tehlikeye şimdi Masonik çevrelerin planlarında bir nedir? Tarih vermektir. Tarih verme tehlikesini bunlar çıkarıyor. Şimdi Bu kadar televizyonlarda reklamlar Bu reklamlarda CD'lerin reklamları Bu reklamlar sadece İslami birkaç yayın organında değil. Bak İslami birkaç yayın organında olsa Dersin ki bunlar da Müslümandır bu İslami yayın organları da bunlara yardım için çok para almaz Birkaç tane İslami yayın organı var belki bu reklama kolaylık Sağlalla tebliğ amaçlı değil mi Değil Bütün masonik yayınların Müstehcen yayınların yapıldığı Kötü dizilerin oynadığı pahalı kanallar Bunların böyle bir şeyi reklam yapması için iki kat fiyat çekmesi lazım Öyle mi değil mi bu kanallarda bakıyorsunuz mehdi reklamları var. Yani bakıyorsunuz derken inşallah bakmıyorsunuzdur. <gülüyor> bu kanallardaki mehdi reklamları adam geçen gün diyor ki sırf reklama verilen bütçe 20 trilyon. 20 trilyon. Şu anda yani Allah için konuşun. Bu fakir kardeşinize nasip olan cemaat Kolay kolay kimseye nasip olmadı o külliyede elli bin yüz binler cemaat görüldü yani köprüler tıkandı. Ben daha bir trilyonu bir arada görmedim. Bir televizyon kuralım desek bir milyonu zor toplarız. Bir radyo kuralım tebliğ yapalım desek şu cemaatla 50 bin doları 100 bin doları toplayabilir miyiz? Toplayamayız. Çünkü biz hakkız biz doğruyuz biz. Onun için biz azınlık kalırız. Çünkü hadis böyle söylüyor. Hak ehli devamlı azınlıkta kalır. Çok büyük bir genişlikle yayılma yapamaz. E şimdi adamlar Mehdi ile ilgili, İsa Zemin ile ilgili kıyamet alametleri serisinin sırf reklamına kaç lira harcamışlar? Televizyonların bütün kanallarında 20 trilyon bunun getirisi nerede ki yani 20 trilyonu reklama veren adam ne kazanması lazım ya içinizde ticaret yapanlar var ya E? Eh, 200 trilyon diyorsunuz 100 trilyon de mesela peki bu sidilerden bunlar bu kazanma ihtimali var mı yok peki bu hala nasıl devam ediyor bu yayın masonik çevreler işi ele almışlar mehdi konusunu kaşıyorlar ve devamlı yanaştı yanaştı yanaştı derken milleti uyutarak bir şeye kalkışmayın İslami bir hizmete lüzum yok bir yatırıma lüzum yok kim gavur olmuş kim misyoner olmuş kim nereye ne yapmış karıştırmana lüzum yok efendim Hazreti Mehdi gelince toptan zaten düzelecek sen boşuna mesai harcama bir bu zihniyet var bu tehlikeyi anladınız mı He. Hazreti Mehdi'yi inkar ne büyük tehlikeyse bu da o kadar tehlikedir müslümanların gazını almak hizmet aşkını söndürmek müslümanları pasifize etmek olduğun yerde dur kimseye İslamı anlatma demek ikinci tehlike bu daha büyük tehlike Tarih vererek milleti bir hedefe kitleyenler o aradaki pasifizeyi söyledim o tarih geldiğinde çıkmayınca işte peygamberin haberleri çıkmıyor imajına döndürerek hadislere karşı milletin itikat ve itimadını zayıflatmak kafalara şüphe kalplere vesvese bırakmak Çünkü 95 dediler, 90 dediler, bu evvelce bunlar çok oldu şimdi 2005 dediler, geçen 2005-2006 diyorlar değil mi şimdi? 2005-2006 diyor, e şimdi bu sizin gibi değil ki, bu milletin çoğu bu tarihleri duyuyor, bu şifrecilerin, ondan sonra inanıyor, bekliyor çıkmayınca da zannediyor ki hadis çıkmadı, halbuki hadiste tarih vermiyor ki. Hadiste alametleri veriyor, bu alametlerin de belirme süreci çok, uzun bir yayılma süreci istiyor. Çünkü zaten biz şu anda size geçmiş alametlerin dersini bitirdik. Şu anda hangi konuya başlıyoruz? Orta alametler. Yani başlamış ve devam eden şu andaki bundan sonraki sohbetleri izlerseniz şu anda yaşadığımız alametleri, orta alametleri dinleyeceksiniz. Yüzlerce hadis okuyacağız burada inşallah. Ha, bu alametler şu anda içinde bulunduğumuz süreçtir. Ondan sonra bir süreç var ki Büyük alametler, büyük alametler kıyametin çok yaklaştığını ifade eden, çok yaklaştığı derken yine bilene kadar, yine bine yüzden fazla sene ister. Mesela güneş batıdan da olsa bile yani tövbe kapısı kapansa bile kıyametin kopmasına ne kadar var? Yüz yirmi sene. E tabi ondan sonra iman tövbe kabul olmadığı için yüz yirmi kalmış, yüz kalmış artık tabi bir şey fark etmiyor tövbe etmek isteyenler için inananlar için bir getirisi yok ancak en büyük alametler açık alametler belirdiği anda bile hadis-i şerifler 120 sene olduğunu belirtmiş zaten Hz. İsa bugün ise Hz. Mehdi bugün çıksa Hz. Mehdi'nin İsa Aleyhisselam'dan önce süresi var bir 20 seneye yakın İsa, İsa Aleyhisselam'dan önce süresi var, e, İsa Aleyhisselam'ın inişinden sonra 40 sene hakimiyeti var. Ondan sonra güneşin batıdan doğması var. Ondan sonra 120 sene var. Orayı bile toplasan 2-3 seneye yaklaşan bir süreç var Hazreti Mehdi yarın çıksa. Yani şimdi bu ayrı bir şey. İnanmak lazım. İnkar büyük tehlike. Hadis-i şeriflerin buyurduğu gibi çıkacaktır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadıktır haberleri doğru bir zattır. Hiç bir buyurduğu takalluf etmez, geri kalmaz. Bunları tevil etmekte ehli sünnete uymaz. Tevil etmek ne dedim? Ne demek tevil etmek? Anlıyorsunuz. Yani şimdi efendim hadis-i şerifte diyorsa ki Yemen'den, Aden'den ateş çıkacak, milleti batıya doğru sürecek onu petrolle tevil etmek Hadislerin mantığına uymaz. Efendim, dağbetül arzı bilmem ne mikrobu demek uymaz. Güneş batıdan doğacak, işte İslam batıdan gelecek. Böyle bir yorum ehli sünnete uymaz. Bunlar yorumdan öte tahriftir. Yani yönü çevirmedir. Yahudi Hristiyanların kendi kitaplarını bozması gibi bizim içimizdeki bazı insanların davet ve hadisleri yanlış Yorumlayarak milleti saptırma faaliyetidir. O çok tehlikelidir. Çünkü o zaman sen şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu güneş batıdan doğacak buyuruyorken sen İslam batıdan gelecek dedin mi bu hadisi inkar ettin. Çünkü güneş batıdan doğacak diyor sana. O günün gecesini anlatıyor. Sabah ne olacağını anlatıyor. Gecenin üç gece kadar uzayacağını anlatıyor. Anlatılanları dinlediğin zaman da hiç alakası yok öbür konuyla yani. Orada süreç bile veriliyor. Tarih, saat, şu bu. E bu ne alakası var? Güneş batıdan, İslam batıdan geldiği bir gece mi olacak da o gece üç gece mi olup kadar uzayacak mesela? Ne alakası var? Cık. Mantığı da elden bırakmamak lazım. Hadis-i şeriflerin bir mantığı var. Vurut sebebi var. İzhan deccal. E şimdi deccal dediğin zaman adam televizyon deccaldır diyor. Ya televizyon tabi deccaldır. Ben de tasdik ediyorum ama esas deccal o. Değil. Ha, esas deccalın Müşterisini artıran bir araçtır. Milleti gaflet ettiriyor. Milletin gaflet etmesi neye yarıyor? Bu haberleri, sohbetleri dinlememesi de. E bu gaflet neticesinde deccal çıksa da e çoğu insan konuyu bilmeyen ona tabi olma tehlikesi var tabii. Çünkü ilim seviyesi olmazsa insanları gaflete daldıran aletler neye yarar? Deccal çıktığında ordusunun artmasına yarar. Çünkü gafiller sürüsü çoğalıyor. Mevzuyu bilmeyenler sürüsü çoğalıyor. Bu başka bir yorum. Sen şimdi Deccal televizyondur deyip de hakiki Deccal'ı inkar edersen ne oldu hadisi? İnkar et. E şimdi yanlış, yanlış, yanlış. Şimdi öbür tehlikeyi de anladınız değil mi? Tarih verenlerin tehlikesinden biri de nedir? Biri de o tarih geldiğinde çıkmayınca millet sanki hadisler çıkmadı zannederek imanlarına şüphe sokmaktır. Bu da yine masonik çevrelerin tehlikesidir. E şimdi bazıları bunu mason lojalarına kayıtlıdır diye veyahut da oradan buradan etkileniyor diye yapmayabilir. Bazıları saflığından da yapabilir. Körü körüne taklitçiliğinden de yapabilir. Ama bu onların ekmeğine yağ sürer. Onun için biz illaki bu fikirde olan biri masondur demiyoruz. Anladınız mı? Yani böyle bir tarih veren insan sapıktır, masondur dedik mi şimdi biz? Yok. Ama bu fikirlerin altyapısında, arka planında böyle bir çevreler vardır. Bilir bilmez taklitçi zihniyetlen bir müslüman da buna kana, bilir efendim beş sene kaldı şeklinde bir fikre saplanabilir. Onu da ikaz etmek lazım diyoruz. Yani bizim laflarımızı da doğru anlamanızı rica ediyoruz yani. Anladınız? E şimdi bir tanesi diyor ki mesela, Köşe yazarı gazetede yazmış. Bir hafta evvel. Kaç tarih vermiş? 1432 bin ne diyor? Heh. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki bir, İslami bir gazeteyi çok okumuyorsunuz. Onu da anlaşıl, anladım şimdi yani. Bir sapık gazeteden haber versem 5-10 kişi çıkıyor tasdikleyen de. Bak İslami bir gazeteden bir haber verdim. Tasvip etmemekle beraber o yazıyı. Ama demek okuyan pek yok. 1432 diyor. Şu an 1400 kaç? 26. Kaç kalmış? Altı sene kalmış. Verdiği tarihe bak. O diyor o gün gelsin diyor. Mecden diyor işte o inkar edenlere ama müellere, bilmem nelere soracağım diyor. Bir şeyler bir şeyler yazmış, çizmiş oraya. E şimdi böyle bir bir tarih vermek neye hizmet eder? Ha bu kişi Yanlış kişidir demiyorum yani, adam eli sünnettir ve Müslümandır fakat Bu tarihi vermek Efendim, kim, biri bir hesaplara belki dayanır Ama bu milletin Efendim Öyle bir de garanti konuşuyor ki, çık çıkınca görüşeceğiz yani, meydan okuyor, yani Böyle bir ihtimal var Bir hesaba da göre bu tarihe düşüyor Dese Bunun bir e, yenilir yutulur tarafı var meydan okuyarak çıkınca görüşeceğiz, inkar edenlerle konuşacağız falan filan falan. E bu mevzuyu bu kadar iddiaya bindirip de o tarih gelince de çıkmadığı zaman altı sene kalmış şurada. Sağsak hepimiz görürüz. E şimdi bu adamın mü diye kime diyeceğin? Olmadı ki. Olmadı ki. Yanlış yanlış görüşler. Ondan sonra diyor işte Bediüzzaman Hazretleri diyor bunlara Efendim risaleler yazdı, şunu yazdı, bunu yazdı. Neticede ne diyor? Mehdi'ye program hazırladı. Allah. Mehdi kim? Allah'ın direkt halifesi ya. Hatta diyor ki, Ebu Bekir mi üstün diyor, Mehdi mi üstün diyor kitapta. Bazı alimler kim üstün diyor? Mehdi üstün. Niye diyor? Ebu Bekir Sıddık, Rasulullah halifesi diyor hadiste. Mehdi kimin halifesi? Halifetullah diyor. Ebu bu megrisitlik Rasulullah galibesi, Mehdi kimin halifesi diyor hadiste? Allahın galibesi diyor. E şimdi bediuz zaman nasıl buna program hazırlayacak? Allah Allah. Buyuruyor ki hadiste Yusluhu Allah vileyle Mehdi Mehdi olacağından haberi olmayacak diyor. 40 yaşına geldiği zaman diyor Mehdilik ona verildiği zaman hangi peygamberin haberi yokken peygamberlik bir anda gelir ya yoksa peygamber okula gidip de peygamberlik mektebinde yetişmez. Böyle bir peygamberlik tedrisatı veren, yetiştiren bir üniversite yok. Kainatın efendisi Hiran'ın dağındayken geldi ya. Kimden okudu ki? Mehdi de aynı şekilde bir gecede yuskuhullahu ile Allah bir gecede Mehdi'ye bütün ilimleri verecek. Bütün sanatları, bütün teknikleri, bütün tecrübeleri, bütün bilgileri. Ve müctehittir kendisi. E sen şimdi, Bediüzzaman alim bir zat olabilir, Allah rahmet etsin. Ama sen şimdi, Mehdi'nin programını da o hazırladı bıraktı. Mehdi ona uyacak demek, de eşitliği mi bu? Yani sevgide aşırı gitmenin manası yok. Hocalarımızı sevebiliriz, şeyhlerimizi sevebiliriz. Onların haklarını takdir etmek zorundayız. Ama bu işi abartıp da, efendim... Bir alimi, bir şeyhi, bir veli Mehdi'den de üstün, şundan da üstün şeklinde yansıtmak ehli sünnete uygun itikat olmaz. Herkesin bir Allah'ın koyduğu haddi var. O hadde duracak. Bazıları taassuptadır. Yani aşırılık. ifrat da kötü. Tefrit de kötü. Aşırılık çok. Kötü. Allah muhafaza yani. Tehlike. Kimisi Sahabedenleri geçiriyor hocasının şeyhini. Allah muhafaza etsin. Böyle insanlar var. Sahabedenleri geçiriyor kimse. Tehlike nereye götürdü? Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı seve seve nereye gittiler? Allah'ın oğludur dediler. Bak, nereye gitti tehlike? Tehlike nereye gitti? Yahudiler uzayır Allah'ın oğludur dediler. Tehlike nereye gitti? Onun için efendim ehli kitabın düştüğü tehlike ortada herkesin bir derecesi var, ilmi seviyesi var, manevi derecesi var. O orada durur. Ondan ileriye geçirmek onu, sınırı aşmak olur. Şimdi efendim, bu tehlikelere dikkatinizi çektik mi? İnşallah bu fırtınalara kapılmayacaksınız. Kapılanları da ikaz edeceksiniz. Burada nedir? Hazreti Mehdi'nin geleceğine inanmaktır. Deccal çıkartıcına inanmaktır İsa Aleyhisselam ineceğine inanmaktır Muhbir-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam Ne buyurduysa bunlara inanmaktır bunları konuşmak da Ehli sünnetin nişanlarındandır Yani şimdi Mehdi Deccal konusunu Hiç yapmak doğru değil İnanalım da hiç konuşmayalım doğru mu bu Değil Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhisselam ne buyuruyor Kıyamet yaklaşınca Mihraplarda Deccal'ın bahsi hiç Geçmeyecek diyor Halbuki deccalın çıkması yanaştıkça konusu unutturulacak. Zaten o gafletten dolayı ki o çıktı mı bu kadar müşteri bulacak. Neticede hadis-i şerifler deccal hakkındaki hadis-i şerifler sahabe-i kiramın deccalla ilgisi, sahabe-i kiramın ile ilgisi, sahabe-i kiramın İsa aleyhisselamın inişiyle ilgisi şu an bizim Müslümanlarımızın ilgisinden çok daha Fazlaydı. Rivayetlere bakarsanız... Güneşin batıdan doğması... Sahabeye mi daha yakındı, bize mi daha yakın? He? 1400 sene oldu sahabeden. 14 asır evvel sahabe... Güneşin batıdan doğuşuyla daha çok ilgileniyorlardı. Hatta... Sahabe giramdan birçoğu... Güneşin nereden doğduğunu görmeden... Uyumazdı. Sabaha beklerdi... Doğudan doğduğunu görünce... Elhamdülillah derdi, yatardı. Çünkü batıdan doğsa... Kapı kapanacak deve kapısı. Sahabe, güneşin doğuş yerini görmeden uyumayan sahabe var. İmana bak, itikada bak, yakın bekleyişe bak. Resulullah'ın buyurduğuna hemen olacak gibi tasdike bak. Bu tamam. Tabii ki bizde daha çok var, daha çok var hesabı. Efendim Tesvif var, ileriye atma var, konuları geciktirme var. Yani ciddiyete almama var. Bu ciddiyeti alma almama nereye dayanıyor? İmana dayanıyor. Bir insan Allah'a ve Rasulüne Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem yakinen inanırsa onların haberlerini gözle görmüş gibi tasdik eder ve tedbirini ona göre alır. Bir insan tamam inanıyorum der ama işte imanı sahabenin imanı kadar nurlu kuvvetli olmazsa o insan da bu işleri ne yapar? E çok önemsemez. İnanıyoruz der geçer. Konusuna bile çok ders vakti vermez. Halbuki ne diyor hadis-i şerifte? Bu hadisleri Deccal'la ilgili ve sen hadisleri mekteplerde yani medreselerde sabilerinize, çocuklarınıza bile öğretin diyor. Halbuki bizim mantığımıza sorsan ne der? Küçük çocuğa Deccal, Meccal söylenir mi hiç öyle? Psikolog dedi ki psikolog. Var ya öyle her taraf psikolog doldu. Akıllı kalmadı ki ondan. Şimdi psikolog diyor ki, çocukları korkutmayın, şöyle demeyin, yeçüç, meçüç deme, tet çaldı. Halbuki hadis herisinde diyor, sabilere, medresede bile bu hadisleri öğretin. Çünkü beynin bir alış gücü var. Ne diyorlar? Altı yaşından sonra diyorlar, zaten gelişmesi durur diyorlar. Yani altı yaşına kadar şekillenir beyin yapısı, öyle diyorlar mesela. Demek ki bu hadise uyuyor bu. Çocukken onlara bu inançları öğretin. Çünkü neden? Belki senin ömrün olmaz onu ona öğretme İleriye dönük hesaplara yapma Belki sen ölürsün O küçük kalır Onun için bir yanlış adamın eline düşmeden Sen ona doğru bilgiyi Ver tehlikelere karşı onu Uyar Onun için çocuklara kadar bu konu yapılması Emrediliyor İbni Maci hadisinde Ondan sonra Her namazın Selamından Önce Her namazın Kılıyoruz ya Selam vermeden önce Bir dua emrediliyor Bize Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Sahih hadiste Dört şeyden Allah'a sığınmadan Selam vermeyin Namazın selamından evvel Dört şeyden Allah'a sığınacağız Bu dört şeyden bir tanesi de nedir Mesih-i deccal fitnesidir Deccal'ın bir adı da nedir Mesih'tir İsa aleyhisselam'ın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa aleyhisselam'ın Mesih denmesi Cibril aleyhisselam onu sıvazladığı için bereketle sıvanmış. Deccal'a Mesih denmesi gözü bir gözü memsu, dümdüz ve şeytanın e, değmesiyle efendim uğursuz olarak sıvanmış. Bir de İsa aleyhımda çok seyahattan geliyor Mesih. Dünyayı dolaşmış. Deccal da ne yapacak? Bütün dünyayı çiğneyecek. Seyahattan gelin o da. Mesela yani bunları da ayırın ha. Deccal'a da hadiste ne geçiyor? Mesih-i Deccal geçiyor. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın bir adı İsm-ül Mesih-ü İsebdü Meryem diyor Kur'an'da. Meryem oğlu Mesih'tir diyor. Bunların da Allah muhafaza karıştırılması çok. Tehlikeli olur. Yani Deccal'la yan yana geldiğinde İsa Aleyhisselam olmadığını anlayın mesih-i fitnesinden Allah'a sığının diyor değil mi? hayatın ve ölümün fitnesinden efendim cehennem azabından kabir azabından bir vaatte borç batağından sığınmadan namazdan selam vermeyin kainatın efendisi beş vakit namazında sallallahu aleyhi ve sahabe-i kiram beş vakit namazında deccal'dan Allah'a sığınıyorlardı Bugün hanginiz bunu okuyorsunuz? Hanginiz okuyorsunuz? Söyleyin bakayım. E, okuyorsunuz, bir iki kişi okuyorsunuz bir şey. Okuyan yok. Hatta İbn Hazim zahiridir o tabii. O diyor ki farzdır diyor. Çünkü emir var diyor, farzdır diyor. Ha bizde bize göre farz değildir. Ama bunu okumak nedir? Sünnettir. Ama çok önemli bir sünnettir. Kimsenin de bu sünnetten haberi yok. Dua kitabından şimdi sayfa veremem. Dua kitabında mevzular var. Sayfayı ben ne bileyim hep sayfaları ezberlemiyorum ki. Ben duayı ezberliyorum. Orada mevzu nedir? Namazın sonunda okunacaklar. Namazın sonunda okunacaklar. Bahsinde, dua kitabında var. Allah'ım ne'ûzübüke min azâbil qabr <gülüyor> ne'ûzübüke min fitnetil mahya'l memat ne'ûzübüke min azâbil cehennem ve ne'ûzübüke min fitnetil mesihü'l-deccal ne'ûzübüke min azâbil qabr ve ne'ûzübüke min el-me'zem vel yani dört şey bazı rivayetlerde birleşiyor, beş oluyor. Yani anlatmak istediğimi anladınız mı? Yani bu konular niye konuşuluyor ki? Zamanı değilse varsa da diyenlere sahabe-i kiram bizden fazla bu tehlikeyi hissediyorlardı. Bizden fazla Allah'a sığınıyorlardı. Biz dünyanın sonuna yaklaştık. Bu konulardan gafil kaldık, bırakıldık daha doğrusu. Bırakıldık ki tabii ama ben size dediğimi güzel anlayın. Bak, tarih verenlere de kapılmayın. Ama ben gelmeyecek diyenlere de kapılmayın. Tehlikeyi anlayın. Sığınılacaklardan Allah'a sığının. İstenecekleri Allah'tan isteyin. Yani bu sohbetler bize ne öğretiyor? Kulluğu öğretiyor. Allah'tan ne isteyeceksin? Allah'a neden sığınacaksın? Bunları öğreneceğiz. Kıyamet alametleri, yaşadığımız alametler, bunların dersini yapıyoruz. Sığınılması gerekenlerden sığınacağız, sakınılması gerekenlerden de sakınacağız. Sadece sığınmakla da olmaz. Çünkü ya Rabbi beni içkiden koru bir yandan dikiyor. Böyle bir sığınma olur mu? Yani hem sığınacağız, hem sakınacağız. Sakınma bizim irade ve kudretimizle alakalı bizim görevimiz. Sığınma da Allah'a ısmarlama mahiyetinde Allah'ımızın koruması. İkisi birleşirse, Allah Teala sığınanı sığındırır. Dua edeni kabul eder. Ya Rabbi sana sığınıyorum diyeni Allah muhafaza eder tabii ki. Yoksa bir insan, ben sığınırım, ben sakınırım diyerek de haşa olmaz. Allah'a sığınacağız, Celle Celaluhu. Bu fitnelere kapılmakta. Şimdi, Kıyamet alametlerinin, orta bahsinin, şu anda devam edenlerden birkaçını okuyalım. Zaten efendim, vakit de dolu ama tabi epey aylardır bu konulara ara verdiğimiz için birkaç ay oldu. Böyle bir giriş lazımdı değil mi? Lazımdı. Bundan sonraki alametler sürer devam eder inşallah. Sadece bir alamet okuyalım. Hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Cebrail aleyhisselam geldi. Biliyorsunuz değil mi? Meşhur hadis. Cibril hadisi diye geçer. Bu Cibril hadisinde efendim iman şartları sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabem-i beraber otururken Hazreti Ömer hadisidir bu. Ravi Ömer ibn-i Hattab'dır radıyallahu anh. Bir zat geldi diyor. Efendim üstü başı bembeyaz. Yüzü çok güzel. Hiç görmemişiz. Tanımıyoruz. O arada yorum yapıyoruz. Diyoruz ki bu zat uzaktan gelse o zamanki şartlarla üzerinde toz toprak veya bir yorgunluk belirtisi olması lazım. Capcanlı, taptaze duruyor. Sanki yeni orada çıkmış, bitmiş gibi yerden. Uzaktan gelse belirtisi yok, yakından gelse biz tanırdık. Böyle bir şaşkınlık içerisinde safları yara yara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi, dizini dizine Dayadı. Ve ona neler sordu? İmanı sordu. İslamı sordu. İhsanı sordu. Bunları şu anda dersimizin konusu değil. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. İman işte en tümni Allah'a inen meleklere kitaplara iman şartları. İslam işte namaz kılmaz zekat vermez. İhsan Allah'a görü gibi ibadet etmen, tamam. Sen onu göremiyorsan o seni görüyor, bilmen, tamam. Özet. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevaplarına karşı ne diyordu o soran? Sadakte, doğru söyledin diyordu. Sahabeyi hepten burası tahcübe sevk etti. Çünkü bilmezmiş gibi soruyor, bilirmiş gibi tasdik ediyor. En sonunda ne sordu? Ekbirni anisa, bana Kıyametten haber ver bakayım. Kıyamet ne zaman kopacak? Cevap mel meshkulunha bi'alama min es-saail. Sorulan sorandan iyi bilmiyor. Bu cevap hepten. Ben yani Resulullah diyor ki sen de iyi bilmiyor. Bu daha teahüp etecek. Ve uhberu Bazı alametlerini söyleyeyim dedi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o? Entelid <türüle> el emet rabetaha ve hufat el el bir şey diyeceğim şimdi Hasbi rahmetli derdi ama Allah rahmet eylesin imtihan edeceğim haftaya derdi falan. Haftaya kim başladın namazın sonunda bu duayı okuma diyene kadar Hoca <gülüyor> efendi zaten diyor Sali Bahri'yi zor yetiştiriyorum. İmam hemen selam veriyor. Bir de bunu katarsam. O ya imam bir tarafta ben bir tarafta. İşte evvela imamlardan başlayın siz. Hoca efendilere böyle hediye edin. Hocalar hediyeye bayılır. <gülüyor> Hoca efendi şu kitapta şu dua varmış. Namazın sonunda sen okursan içinden. Bize de bir fırsat kalır hesabı. Ama kendiniz de kılarken mutlaka okuyun. İmamın peşinde de olsanız mutlaka okuyun. Farzda da okuyun, vacipte de, sünnette de. Her namazın sonunda okuyun ama imam selam verirken de size bir pay vereyim. Hadis-i diyor ki: "İda sellemel imam fe sellimu." İmam selam verince selam verin. Bu hadisin iki tercümesi vardır. Bir tercümesi: "İmam selam verirken selam verin." O zaman ne oluyor? İmam sağa döndü mü? Sen de sağa döneceğim. Bir manası nedir? İmam selam verince selam verin. Verince olursa oluyor? Sağı solu bitirecek de sen ondan sonra sağ vereceksin. Hanevi mezhebinde bu birinci görüşü alanda var. Fakat Şafii'de ve Arabistan'da görürsünüz. İmam verir iki tarafa ondan sonra cemaat verir. Fakat Arapların imamları sünnete uyar. Sünnette selam nasıl verilir? Kısa. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sünnet bu. Bizim imamlar nasıl selam verir? Esselamu Aleyküm. O, yani o bizim imamlar selam verene kadar siz bu duayı bitirirsiniz. Sizin imam bizim imam derken ben de ehli sünnetten bahsediyorum. Ehli sünnette göre hadiste namazın selamı kısa verilir. Tamam mı? Ha. İnşallah haftaya bir imtihan yapabiliriz Tehlikesinden kimse gelmeyebilir Onun için siz yine bildiğiniz gibi yapın Evet Efendim ne buyuruyor Sana bir alamet söyleyeyim diyor O da nedir Bir kıyamet alametidir Cariye Efendisini Doğuracak Bunda kaç mana var Bunda altı mana var sabaha boylarsınız. İki manayı söyleyeyim. Cariye efendisini doğuracak şu demektir. İslam yayılınca İslam fetihleri ve zaferleri alınan erkekler köle, kadınlar ne olur. He? Bu cariyeyi de bir Müslüman evlendiği zaman veya evlenmese de nikahsız da olsa cariyeye milki yemin diyoruz. Sahiplik vasıtasıyla da bundan çocuğu ola bilir mi? Hiç o konuları bilmiyorsunuz zaten siz. Karıştırma. Efendim şimdi cariye efendisini doğuracak. Ne demek? İslam fetihleri yayılacak. Yayılınca köle cariye çoğalacak. Çoğalınca ne olacak? Bunlardan efendileri, sahipleri istifade edecek. İstifade etmesinde kaç sureti var? iki sureti var. Ya milki yemin diyoruz. Sahibiyet ve malikiyet ya da akdi nikah diyoruz evlenme yoluyla. Tabi cariyenin evlenirse hükmü fıkıhta göre değişiyor. Çocuk doğurursa ümmü velet oluyor, çocuğun anası olmakla hükmü değişiyor. Ona göre fıkıhta bu kadar bablar açılmış ki yani İslam'ın bu usulleri var. Şimdi bunlar niye yok Hoca Efendi diyor. Efendi Hazretleri'nin çok güzel bir cevabı var. Kendimiz köle cari olmuşuk zaten diyor. Bu konulara hiç girme lüzum yok. İslam memleketleri ve ümmetinin hali, perişanı meydandadır. Kafirlerin tasallutu altındadır. Allah kurtarsın diyoruz. Ne gücümüz var da neden bahsedelim ama İslam'ın İslam da meselelerini bilmek lazım. Kur'an'da bunlar ayettir. Geçiyor. Şimdi o efendici Bunların e, cariye ile ilişki neticesi meşru mudur bu ilişki? Meşrudur. Helal mıdır? Helaldır. Haram diyen nedir? Kafirdir. Stalin gibi gavur olur ha. Çünkü ayette ne diyor? Feyni muğayru melûmin. Tenkit edilemezler. Ama şimdi böyle bir müessese var mı? Yok. Çünkü köle cariye şu anda kalmış mıdır? Kalmamıştır. Sen şimdi git efendim Endonez'dan, uzak doğudan kız getir. Bu köle bu cariye olsun. Böyle bir şey olur mu ya? Tövbe ya, yarabbi ya razıya böyle bir sapıkla mal yok çünkü o İslam'ın kafirlerle yaptığı savaş neticesinde alınan esirlerle ilgili özel hükümlerdir. Bu, şu anda böyle bir geçerli konu yok. Ama bu geçerli olmayacak demek değildir. İşte önümüzde Hz. Mehdi'nin günlerini anlatıyoruz neler olacağı. Efendim hadislerde belirtilmiştir. Hiçbir hüküm şu anda rafa kalkmış da İslam'da böyle bir rafa kalkmış hüküm Olmaz ama şu anda olmayan hüküm Olabilir ama yarın Olmayacak anlamına gelmez Şimdi buradaki netice Nedir Bu adam bu cariyesiyle Evlenirse Veyahut cariyelik münasebetiyle milki yeminle ilişkiye girerse Bu kadın çocuk doğurursa bu efendisinden Bu cariye çocuk doğurduğu zaman O kadın aslında neyi doğurmuş olur Efendisini Çünkü çocuk köle olmaz çocuk kime tabidir babaya babada hür olduğundan çocuk hür olur çocuk hür olunca o hala cariyelikte kalırsa yani azat edilmemişse veya nikahlanıp hürriyetine kavuşturulmamışsa cariyelikte kalma durumunda ne yapmış olur o kadın efendisini doğurmuş olur çünkü efendisinin çocuğu onda efendisi oluyor çünkü o hürdür anladınız bu zaten olmuş mudur kıyamet alametinin bu kısmı olmuş mudur olmuştur o. İslam fetihleri bu o zaman oldu zaten. Osmanlı'da da oluyordu bu. Fakat esas mana İbni Hacer'in de tercih ettiği ve şu anda devam eden alametler sınıfından zikredeceğimiz alamet nedir? Efendim anneler cariye gibi hizmetçi gibi olacak doğurdukları çocuklar başlarına ağa kesilecek. Bu mana geneldir ve geçerlidir ve şu anda da Allah muhafaza etsin ama görülmektedir. Şu anda evlerde şurada burada kimler efendidir? Oğullar, kızlar buluğa erdikleri gibi Buluğa ermeden evvel başlıyorlar tabii. Analar, babalar efendim köle cariye gibi sus pus oturuluyor. Evin çocukların dediği oluyor. E, çoğu yerde anneler hor hakir duruma düşüyor. Efendim hele özellikle efendim e, kafir toplumları Allah muhafaza etsin tabi İslam toplumu da bundan etkilendi mi etkilenmez mi bu yayınlar bu diziler bu şeyler çocukları nasıl isyankar ediyor nasıl saygısız ediyor nasıl terbiyesiz yapıyor değil mi son 5-10 senedir efendim şu kanalların çoğalmasından sonra meydana gelen örf gelenek görenek kültür İslami adetlerin yozlaşmasının seviyesi nereye çıktı 100 senede olmayan 10 senede oldu neden yayın araçlarının kötüye kullanımının çoğalmasından yayın araçlarına karşı değiliz ama kötüye kullanılması durumunda değil mi? efendim bu işler zuhur etti şimdi e, özellikle İslam dışı toplumlar maalesef Müslüman toplumlarda da bu yönde teraziler tersine döndü efendim diğer muameleler gibi alçaklar yukarı oldu ayaklar baş oldu başlar ayak oldu yani bu ne demektir haller değişecek kıyamete yakın terazilerin e, efendim ayarı bozulacak aile düzeni sarsılacak aile düzeni ve efendim ailedeki itaat mefhumu saygı mefhumu ana babanın saygınlığı zedelenecek ve anneler sanki başlarına A doğuracaklar. Bu doğru mudur? Doğrudur. Yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Allah Teala bizleri, çocuklarımızı bundan muhafaza etsin. Amin. Efendim. Öbür alametinde ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sen yalın ayak, üstü çıplak, koyun çobanlarının Şehirlere inip Merkezi yerlerde Yüksek yüksek Binalar yaptığına Tesadüf edeceksin Bu da Vaki midir Aynı. Aynı ile vakidir Yani Çobanların malları Çoğalacaktır acayip de bir şey var Şöyle bir şey var Mektep medrese okuyup Mürekkep yalayan derler ya bütün mürekkepleri yalayanlar... Kaç üniversite bitirenler iki milyar maaşa talim ediyor. Bu köyden gelenler var ya... Onlar yarışıyor apartmanlarda. Aynen de böyle ha. Ekseri çarıksız gelenler... Şimdi... Kaç tane binası oldu? Acayip mucize yani. Hadis-i Şerif acayip mucize. Bu demek midir ki bunlar olmasın? Bunlar olmasın derken... Şimdi... Niçin bina yarışına giriliyor? Tabi bina yarışını da... Şimdi O ev yaptı üç kat. Ben diyor bir kat daha atmam lazım. Bu... Şeylerde Çok önemlidir bu. Kültür seviyesi Düşük olup da parası çok olanlarda Yani bir kat fazla Atmak Hatta bütün... Hiç dünyanın Bir yerinde göremezsiniz Türk modeli Nedir o? Bütün binaların Üstünde demir bırakırlar. Kat atmaya Müsait şekilde. Çatıyı çatmaz illa demiri kalsın bir kat daha bir kat daha böyle üste çıkma efendim çalışır süste ileri gideyim iftiharda ileri gideyim hava atayım çalım satayım senin evinin duvarı böyle beninkinin taşı böyle Seninkinin. efendim bu şekilde evlerini süsleyecekler hadis şerifte la tequmusa atta yebniyennas buyuten yeşşuna veşşel merahil Kıyamet kopmadan diyor insanlar öyle evler yapacaklar ki, sahabe-i bunları dinlediği zaman garipsiyorlardı. Allah Allah. Yani, öyle evler yapacaklar ki diyor, renk renk elbise gibi duvarları süsleyecekler diyor. Aynı mı? Evlerin duvarları nasıl? Kağıtlar, dantel gibi kanaviçeler, mozaikler, çiniler, fayanslar böyle değil mi? Böyle diyor, sanki diyor, renkli elbise gibi evlerin duvarlarını yapmadan kıyamet kopmaz. İşte bunlar gökdelenler yapacaklar. Gökdelen, tabii tersine yer deliyor. Ayrı dava. Efendim, 100 kat, 120 kat binalar yapacaklar. E şu anda Türkiye'de İstanbul'da kaç tane gökdelen diyebileceğiniz bina var? İstanbul'da? 30-40. Bunların hepsini arayın. Köyden çarıksız gelmişlerdir. Arayın diyorum size. Evet. Hadi şef de buyuruyor ki yalın ayak çıplak koyun çobanları yani to oğulları torunları ayrı dava. Yani dedeleri öyleydi bunlar gelmişler. Ve burada yüksek binalar yapmışlardır. Ve yarış da devam ediyor kıyamete kadar. Kaç kat ileri kaç kat fazla kaç kat fazla. Efendim bu hatta ülkelerin simgesi haline geldi yani. Bir ülkede... 120 kat var, öbür ülkede 130 kat var. Yani memleketi tanıtıyor ya. Bu bina daha yüksek diye yani. Böyle bir alem haline, bayrak haline gelmiş durumda bu binaların yükselmesi. Bu da hadis-i şerifte beyan edilmiştir. Ee, Cibril Emine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve yine beyan ettiği en büyük meselelerden biri tabi o Araplarla da ilgilidir bu sadece biz kendi memleketimizde konuşmuyoruz Araplardaki durum nedir tam Resulullah'ın tarif ettiği yani bedevi bedevi ne demek göçebe göçebe Arap ne yapar efendim e, koyun güder, deve güder ve çarıksız gezer çölde üstüne pek yiyecek bir şey bile bulamaz günlerden günlerden takıp takıştırır Böyle durumdaki Bedevilerin Şu andaki Dubai nedir? Birleşik Arap Emirlikleri nedir? Katar nedir? Körfez ülkeleri nedir? Buraların hepsi Resulullah zamanında neydi? Çöl Ve o insanlar daha 15-20-30 sene, 30 sene evvele kadar Bedevi konumunda fakir durumda olanların Şu anda Dünyada 7 yıldızlı otel Dubai'de var başka yerde yok Şimdi 10 yıldız yapıyor mesela Amerika'da yok Hadis-i Şerif'in nasıl mucizedir, nasıl mucizedir? Bedevilerin, göçebelerin, çölde yetişen insanların bina yarışına çıktıkları, tabi zina yarışı da var bu arada, efendim e, eserleri meydandadır, değil mi? Körfez ülkelerinin zenginliği ve binaların yüksekliği gözler önündedir. Şu Hadis-i Şerif'e baksana sen, işte kıyamet kopmadan bunları göreceksiniz buyurdu, Gördük Allah beterlerinde muhafaza etsin. Amin. Tabii bazı alametler de illa kötü demek değildir. Nişandır ama kötü değildir. Mesela şimdi diyor ki bazı adi şeriflerde evvelden şimdiki bizim tarifimizde bir kat, bir katı geçerken diyor, ya adi vallah, ey Allah'ın düşmanı diyor, nere çıkıyorsun diye böyle rivayetler var. Yani bir katı 40 arşın diyelim işte mesela... Yani şimdiki bir kat falan birkaç metreye tekabül ediyor. Bu hadisler varittir. Bu zemler ve tehditler geçerlidir. Kime? Ha o zaman yüksek yapmaya bir lüzum var mıydı? Yok. Yüksek yapanda ne var? Kibir, gurur, hava. Tabii ki o şekilde bir kibir ve gurur için yükseklik taslamak için... El alemin güneşini, suyunu, havasını kesmek için... Kasıtlı bir yükselme Tabii ki hadis-i şerifteki Ey Allah'ın düşmanı nere çıkıyorsun? Hani ki Efendim firavunun Haman'a ya hamanübnili Kasra. Bana şöyle bir efendim, Köşk yap ki Göklere doğru yaklaşayım Şeklindeki bir ifadesi vardır Kur'an-ı Kerim'de Bu firavun zihniyetidir tabii kibir taşırsa Ama şu andaki Şehirleşmede Nüfusun artışında katların çoğalması ne haline gelmiştir? Zavretli haline gelmiştir. 15 milyona yaklaşan İstanbul'umuzun her bir nüfusu bir kata yayarsan efendim bunun kim kime ulaşacağı, kim kimle görüşeceği nerenin İstanbul, nerenin Ankara olacağı değil mi? 15-20 vilayetin birleşeceği göz önünde bulundurulursa hayat ne olur? Yaşanmaz hale gelir. Neticede şu andaki zaruretten dolayı yüksek bina yapmanın sakıncası yoktur. Yüksek bina yapmanın sakıncası kibir, gurur, insanların hakkını gasp, faiz, haram, rüşvetle yapılması, rüzgarına, güneşine komşunun engel olunması gibi sakıncalar varsa caiz değildir. Ama bu sakıncaların olmaması durumunda planlı projeli şekilde insanlara kolaylık sağlamak caizdir. Ama bu hadis şerifteki buyrulan nedir? Kıyametin kopmasından önce gerçekleşecek olayların beyanıdır. Dolayısıyla böyle yapmayın buyrulmamıştır. Yapmayın buyrulmamıştır. Ama bazı hadislerde ne diyor? Kıyamet kopmadan içkiler içilecek, zinalar edilecek. O ne demektir? O kötü alamettir. Onu yapmayın demektir. Ama bina yükselecek derken yüksek bina yapmayın de yapmak haramdır gibi bir mana çıkar mı? Çıkmaz Bunu da böyle anlatmasam Biriniz çıkar der Hoca sonra dedi ki Yüksek binada oturdun haram oldu der Başını duyar sonunu duymaz Hocanın ne dediğini anlamaz Çıkar yanlış yorum Yapar onun için ben şimdi Tabi ki en Efendim yanlış anlamaya Müsait olan Beyinleri de Göz önünde bulundurarak Detaylı konuşmak mecburiyetindeyim Bundan da sıkılacak bir şey yok. Tafsilat her zaman için faydalıdır. Şüpheleri giderir. Yanlış fetva yorumlara kapalı olur inşallah. Allah Teala azetleri kıyamet alametlerinin kötülerinden bizi muhafaza eylesin. Günaha vesile olanlarından muhafaza eylesin. Azaba gazabı celbedeceklerden muhafaza eylesin. Allah Teala kıyamet kopmadan Habib Muhammed Mustafa Hazretleri yolunda yaşayıp ölmek nasip eylesin. Amin diyoruz. Bu itibarla Cibril hadisinde bu şekilde Cebrail aleyhisselam bu soruları sordu Ondan sonra ne yaptı? Müsaade dedi, çıktı Çıkar çıkmaz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Rudduhu Şu zatı bir geri çağırın bakayım dedi Buradan ne anlaşılıyor? Buradan tabi şu anlaşılıyor Sahabe-i kiram kim olsa, olursa olsun Cebrail aleyhisselam bile gelse Resulullah'a olan yönelişlerini hiç Bozmuyorlardı çünkü neden biz olsak Böyle bir adam gelse Ondan sonra soruya bir de doğru söyledin diye cevap verse Bir de peygamber ona sallallahu aleyhi ve sellem Ben senden iyi bilmiyorum dese falan, Biz o adam çıkarken Kıbleyi döndürürüz hemen ona doğru Bu nereye gidiyor acaba Bu kim acaba diye bizim millet meraklı taze böyle gider Hocam hoca ortada kalır Onun için Sahabe-i kiram Resulullah'a yönelişlerini sürdürüyor gelen misafir çıktı gidiyor kimse de onun peşine dönüp bakmıyor bunlar sahabe başlarında kuş konmuş gibi çıt çıkartsam şöyle yapsam kaçacak gibi dikkatli dinler bu zatlar ondan dolayı bize bu kadar hadis geldi bizden bize katsaydı bu iş bizden arka ümmete kaç hadis giderdi acaba giderdi de ne kadar da katışarak giderdi tabi bizim millet katar Neticede Efendim Hoca efendi Oğlu da hoca Meşhur alimlerden birisi Birisi fetva soruyor O hoca efendi yaşlı mübarek zat Diyor ona ki yaz oğlum diyor Mektup gelmiş fetvasının cevabını yazıyor falan Oğlu da hoca canım o da alim adam yani Yedirmiş diyor. Dedi, Sen dedi bir şey katmış olabilirsin Bir oku bakayım <gülüyor> Bir okudu ulan ben onu dedim mi lan dedim Kattı görüyor musun orada Halbuki oğlu da hoca O şimdi yaşıyor Babası rahmetli oldu. Büyük zat dersamlardan Yani şimdi orada yazdırdığı soruya katmış yani. Lan dedi kattın dedi ya. Ha Bunlar mühim şeyler. Sahabe-i kirama minnettarız. Bize kaynakları böyle süzme safi getirirler. Neden? O dikkatten işte. Nasıl dinliyor? Ha, Resulullah buyurunca ki geri çekin onu diyor. O zaman gidiyorlar peşine. Yoksa yok. Kim gelmişse gelmiş. Biz Rasulullah bulmuşuz sallallahu aleyhi ve sellem. Baktılar kimse yok. Resulullah da onu öğretmek için yapıyor dedi. Dediler ya Resulullah. Ortada kimse yok. Tozdan eser yok. At gitse yoldan eser yok. Duman yok. Bir şey yok. Buyurdu Hada Cibril. Câe yuallimun nâse dînehüm. İşte bu Cibril aleyhisselamdı. Geldi size dininizi, imanınızı öğretmeye geldi. Size sorular sordu bana. Cevaplarını alarak o bilmediğinden değil sizin... Öğrenmeniz için. İşte kıyamet alametlerinden de bu iki meseleyi Cebrail aleyhisselamın gelişiyle öğrenmiş bulunduk elhamdülillah. Sahabe-i kiramın şerefine bakın ki Cebrail aleyhisselamı bile görme şerefine nail oldular mübarek insanlar. Onların imanıyla bizim imanımız tabii ki bir olmaz. Onlar birkaç konuda kaybı imandan da öte Rasulullah'a gözle görmeleri, melekleri görmeleri gibi... Çok daha farklı faziletleri var. Tabii bizim de burada görmeden inanmak gibi bir özelliğimiz de var. Banceli İbni Mesud Hazretleri kendisine gelen tabiinden bir zat, gel gözlerinden öpeyim, şu gözlerle Rasulullah'a gördün değil mi sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde ben seni gözlerinden öpeyim ki sen görmeden iman ettin, görmeden inanandan üstün iman olamaz dedi İbni Mesud. Demek ki Allah kimseyi kimseden aşağı. Bırakmadı, bizim de kazanacağımız çok önemli, ahir zamanda gelmemize rağmen çok istifade edeceğimiz konular var. Aman o konuların peşini izleyelim. Yanlış mecralara gidip de bu fırsatları, bu faziletleri, bu meziyetleri zayi etmeyelim. Yazık ederiz kendimize. Her zaman kazanacak alanlarımız var. Allah bizi kazandırsın inşallah. Biz de büyük adam olabiliriz, biz de sahabenin arasına ilhak olabiliriz. O makamda olmasak da onlarla birlikte ahirette bulunabiliriz inşallah. Bunun için cemaatten ayrılmayalım. Sohbetten ayrılmayalım, insanları davet edelim. Geçmişlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdü resulü. <gülüyor> Rabbim ruhlerine hediye eyledi ki isal eylesin ruhlar için. El Fatiha.